Merhaba su hakkına hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuran Yüce. Bu hafta aslında yüzyıllardır su şehri olarak bilinen Yeşil Bursa'dan bahsedeceğiz. Bursa'da maalesef çeşitli nedenlerle kirlenme tehlikesi var su varlıklarında ve suların azalması söz konusu. Ve artık bu güzel şehir aslında Yeşil Bursa'da değil beton bursa haline de dönüşmüş durumda. Ee, ve son olarak da Wolfram Madenciliği ile e, geçtiğimiz haftalarda gündeme gelmişti Bursa Bunun içinde bir konumuz var ee, Bütün bu başlıklara değinebilmek için ee, Doğa ve Çevreyi Koruma Derneği Doğa Derden Yönetim Kurulu Başkanı ve Yürütme Kurulu Üyesi Murat Demir Hattımızda zannedersem Murat Bey merhabalar Merhabalar iyi yayınlar Teşekkürler hoş geldiniz programımıza Sağ olun teşekkür ederim. Evet öncelikle isterseniz bu Wolfram Madenciliği ile gündeme gelmişti Bursa birkaç hafta önce ondan bahsedelim. Neler oluyor orada ondan sonra diğer sorunlarından da bahsederiz Bursa'nın. Valla aslında Bursa günlerde fazlasıyla gündeme geliyor ama güzelliklerle değil de güzellikler yok edecek, yok edecek projelerle gündeme geliyor. Hmm, bu, bu, bu, bu projeler de böyle gündeme gelmelerdi. Biz Bursalıları yüzüyor tabii. Biz Bursa'yı Bursa, Bursa daha güzel projelerle, güzelliklerle evet. tanıtmak isterken e, bu türde e, yok eden faaliyetleri anlatmak suretiyle bu yayınlara bağlanmaktayız bizim için biraz üzücü, üzücü oluyor. Evet, e, Evet, şimdi ifade ettiğiniz gibi e, Bursa, Kelet, Soğukpınar e, ve Ketenli Yaylası mevkiinde Cengiz Holding'e bağlı, biliyorsunuz Artvin Cerrah Tepe'de de bu faaliyeti yürüten ülkemizin son günlerde hı hı. fazlasıyla öne çıkmış mı diyelim artık. Evet. evet. Hepimizin bildiği bir e falan, falan şirket burası. desek daha iyi olacak çünkü yani şirketlerin ismini söylememiz gerek söylemememiz Doğru, lazım. Evet. Pardon, evet. Pardon, Zaten pardon. herkes biliyor. Evet, <gülüyor> malum şirket dediğimizde. <gülüyor> <gülüyor> evet. Pardon. Evet. Pardon, o zaman Daha böyle şirket diyelim bari. <gülüyor> evet, doğru. İstingar <gülüyor> vermeden ise talancı şirketi. Evet. E, Ceren Tepe'de artık yok edecek projeyle tanınan, Hı -hı. ülkemizin birçok doğal güzelliğini yok etmekle üstlenmiş talancı şirket diyelim o zaman bizden. Evet. E, Bursa'nın e, biliyorsunuz e, Bursa'nın su kaynağı Uludağ. Evet, e, tabii. E, Uludağ'da Aras Şelalesi. Bursa'nın iç su kaynağıdır. Başta Nilfer Barajı ve Doğancı Barajı olmak üzere iki barajımızı doldurur ve bu Bursa'da bu barajlardan su içerler. Yani elinde aktığı çeşmede akan, akan su bu havzadan gelen sudur. Evet. Ve tam bu havzanın üzerine de bu talancı şirket e, burada Vofan madenini ki bu madenin 1976 yılında MTA'nın yapmış olduğu araştırma sonucunda kaliteli bir madene ulaşılamadığı raporu tutulmuş ve vazgeçilmiş o evet. işbirleri. Aynı zamanda bölgenin su havlusu olmasının de vazgeçilmiş. Ama şimdi bu firma tekrar bunu gündeme getirdi ve bu tam su havlusunun olduğu bölgede keteyn yakın bir mevside hem açık hem kapalı olmak üzere iki usat almış. E, faaliyet sürdürme enerji ve tabi kaynaklar bakanlığından alıyor değil mi ruhsatı tabii, tabii. Bütün, maden, bütün maden faaliyetleri enerji ve tabi kaynaklar bakanlığına bağlıdır ve on alt kuruşan bir gemden alınır hı hı. E, buradan almış tabi bu çok aslında çok eski bir ruhsat 1987 yılında alınmış bir ruhsat ve 2 yıl sonra da dolma e, 30 yıllığına alınmış bir ruhsat ve 2 yıl sonra da dolu yol e, süresi süresi biten bir e, faaliyet bu ama elmedense e, işte geçtiğimiz haftalar tekrar Bursa Valiliğine başvurarak e, ve bu almış oldukları ruhsatı faaliyete geçirmek istediler. Evet. E, bölgenin e, su havuzası olması nedeniyle Bursa Valiliğinde e, ilgili kurumlardan onay yazısı istedi. Evet. Evlet Su İşleri ve Bursa Su kanalizasyon Özel bu faaliyete olumsuz görüş verdiler şimdilik. Hı hı. Evet, o da ilginç. Orman, <gülüyor> evet, şimdilik orman bölge müdürlüğü de 400 metrekare alanda ocak ağzı açabilirsiniz diye ruhsat verilmiş. Tabii neye dayanarak verdiği tartışılır. Tabii az önce de şimdilik diyorum çünkü biz bu hangi projelerden de biliyoruz ki Birkaç baskı sonrasında işte bu olumsuz, olumlu ve olumsuz raporlar değişebiliyor. Evet. Yani olumlu vermişlerse olumsuz olumsuz vermişse olumlu, olumluya dönüşebiliyor. Böyle bir kaygımız var. E biz de bu temelde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tabii e, şu an Ramazan ayında olmamız nedeniyle bölge halkıyla herhangi bir fikri yürütemiyoruz. E, Murat Bey bu e, maden arama e, faaliyeti su havzasının kapsamı alanı içerisinde yani havzasının içerisinde tabii. ve e, biliyoruz ki işte su havzalarının belli e, alanlara kadar koruma e, güvencesi var. Tabii aynı aynı zamanda doğal alanı bölge evet bir de o var doğal sit alanı ama tabi doğal alanı doğal alanı vasfından çıkartmak zor bir şey değil evet. bir kurulun toplanıp imzasına bakıyor artık biliyorsunuz maalesef maalesef yani, toplanıp işte burada örneğin şöyle bir şey duyduk işte bölgede 2 milyon ton rezerv Voxhan madeni vardır diye bir rapor hazırlatacaklarmış tabi evet. bunlar bizim el altından duyduğumuz bilgiler ee, ve bu kapsamda kamu yararı gözetilerek bölgenin e, doğal sit vasfını e, kaldırıp kamu yararı gözetilerek e, yasadan da faydalanarak. Biliyorsunuz madencilik yasası çok düştü artık. Hı -hı. Artık o, koruma kullanma dengesi açısından baktığınız zaman artık korumacılığı bir tarafa itip, sadece kullanma Hı -hı. ön planda olduğu bir yasal yönetmeliklerle hazırlanmıştır. Bütün yasa bütün doğa, doğa ve çevre yasalarında olduğu gibi bu da böyle. Bu nedenle hani yasal yasa yönetmelikler açısından madenciler çok güçlü. Evet, Ama atladıkları bir şey var ki Bursa bu anlamda su hani havzasını, doğal sık alanlarını da hiçbir şirkete veyahut da o şirkete esnek çektirmeyecektir. Bu anlamda başta bu derneğimiz doğadır olmak üzere, paydaşlarımızla birlikte evet, bir mücadele ediyorsunuz. Yani i̇nanıyoruz ki bu faaliyette Bursa'ya yaptırmayacağız. Evet, Hı -hı. Gerçekten de e, öyle Zaten şey hani bu Niye böyle karşı olduğunuzu da Açıklamanız iyi olur Hani burada benim okuduğum e, yazıda Mesela şey diyor Gerçekten de burada asidik kayaçlar var e, evet. Bunlar olduğu zaman Yani burada bir maden açılırsa Ağır metallerin Yağış, rüzgar ve benzeri doğal etkilerle daha aşağıdaki yerleşimlere taşınacağına kesin gözüyle bakılıyor. Yani bu da işte tarım evet. topraklarını asitlendirmek demek. Tarım yapılamaz hale getirmek demek. Bu çok önemli Tabii, bir top, sonucu olacak. Yani evet. O toprağı Tabii. olan etkileridir. Yani hmm. o toprağı olan etkileridir. Suya karışımcı suyu olan etkileri var. Ama en önemli etken şudur ki o bölgenin ciddi bir şekilde Bursa'nın su havlusu. İçme hmm. suyunu hmm. havlusu. Evet. Hmm. Ve yeraltı suyu kaynağı da çok küçüktür o bölgenin. Hı hı. Ya orada siz birkaç kot aşağı indiğiniz zaman oradaki su akışını değiştirebilirsiniz ve suyu yok edebilirsiniz. Yani Bursa'da aslında olan suyun dönüş karşıya Kütahya'ya dönmeyeceğin garantisini kimse veremez. Evet. Değil mi? Evet, evet. Şimdi siz orada 400 belki 400 belki 500 metre yerin altına ineceksiniz kapalı sistemle. Kapalı ocak yaparsanız Evet. Açık bile yaşanan yani bu açık yapınca daha görsel ve kirli daha fazladır belki ama kapalı yaptığınızda da bu şeye dönecektir. Yer, yer altı su akış bir akışını değiştirecektir. Evet. Komünün, yere yayıldı yayıldı. zaman yani Bursa o zaman e, susuz bir Bursa olacaktır. Artık Bursa'ya suyu nereden getirirler? Borularla başka bir şehirden mi getirirler? Susurluktan mı gelir? Başka bir balıkesir'den mi gelir? Pitanya'dan mı gelir? Bundan sonra da şey e, DSE'yi bunun projesinin peşine düşmek zorunda kalır. Bu da bir hayal projesi olur tabii. Biz evet. yani inanmıyoruz ki yani bu proje akıllı dışı bir projedir. Evet şey alan, ihaleyi alan firma güçlü bir firma. Yani güçlü bir firma. ilişkileri açısından güçlü bir firma. Sermaye birikim açısından güçlü bir firma. Evet. Tabi bu sermaye birikimi de son hükümet döneminde elde edilmiş bir sermaye birikimidir Yani çok... Yani e, aslında bu işin bu boyutunu hem programımızla uygun değil konuşmaya gerek yok ama Sırbistan'ın hmm. güçlüsü, şunu unutmazsınız, yani Bursa da güçlü bir kenttir. Türkiye'nin dördüncü büyük şehridir. Hmm. Geçmişiyle, tarihiyle büyük bir kenttir. Yani Bursa kenti savunmasız değildir. Yani Bursa kentini, hani biz Bursa'nın suyunu, toprağını, havasını, insanlı yaşam alanlarını Sermaye peşkeş çektirmedi, çektirmedi düşünmüyoruz. Evet. Bu anlamda bilimden ve hukuktan olan gücümüzü, yani bilimden hukuktan aldığımız gücümüzü ve halkımızın desteğiyle bugün kadar Bursa'yı olumsuz bir şekilde etkilemeye çalışan birçok bir projeyi nasıl iptal ettirdiyse, nasıl e, kentimizden uzaklaştırdıysa, inanıyoruz ki bu projeyi de kentimizden uzaklaştıracağız ve o bölgenin savlası olarak kalmasını ve doğal sitaları olarak kalmasını e, sağlayacağız. Evet. evet e, bu DSI'nin e, siz tabii ki şüpheyle yaklaşmak gerekiyor ama yine de DC ve Buski'nin de e, olumsuz görüş bildirmiş olması da önemli bir dayanak noktası e, diye düşünmek lazım. Çünkü bu İki kurum aslında bariz bir biçimde su varlıklarını hani korumakla eee mükellef kılınmış öleler. Öyle evet. de, <gülüyor> de, de <gülüyor> yere düşen evet. olan buski de şeyde değsin de, de, ulusal varlığı olan. Evet. Ee, e, Tabi hani burada gözü kapalı verecek, verebilecekleri bir raporu çünkü Bursa'nın su haritası ellerindedir. Oraya Hı -hı. baktıklarında o bölgede o faaliyetin olmayacağını haliyle söylemek zorundadı. Evet. Ama e, tam üzerindeki yarın bugün bir siyasi baskıdan sonra nasıl karar verirler bu konuda da bilemiyoruz. Doğru Hı -hı. söylüyorsunuz. Çünkü e, yapılmak istenen tesis cidden su varlıklarını tehdit edebilecek bütün unsurlara sahip e, ve korunma alanı içerisinde yani su havzası dediğimiz bölge mutlak koruma alanları içerisindedir. Tabii. Suyun kirlenmemesi için yerleşim evet. alanlarına kapalı olması gerekir. Zaten bunlar yasalarla da düzenlenmiştir yönetmeliklerle düzenlenmiştir. E, belli kilometrelere kadar etrafında herhangi bir tesis inşa edilemez falan gibi bir sürü düzenlemeler var. Özellikle madenciliğe de kapalıdır çünkü e, bunun etkisi madenciliğin etkisi su varlıklarına olumsuzluğu kanıtlanmıştır evet. e, bundan dolayı aslında çok e, güçlü bir e, itiraz var burada bu hukuki anlamda elimizi güçlendiriyor kendimizde sizin yanınızda gördüğümüz için bunları rahatlıkla söyleyebiliyoruz ama ifade ettiğiniz gibi sonuçta aynı zamanda bu maden şirketleri güçlü çok açık bir destekte de gördükleri söyleyebiliriz hükümet tarafından e, bir yandan da zorlu bir mücadele var ama sizin söylediğiniz gibi bu mücadeleyi de hani kimsenin bırakmaya ni niyeti yok sonuçta su dediğimiz yaşam kaynağımızın e, en vazgeçilmesi yani bundan vazgeçemeyiz yaşamdan evet, vazgeçmek ya, gibi bir yani durum olur neticede yani kendi yaşam hakkımızı savunuyoruz Hı, yani elbette. doğal bir tepki doğal bir mücadele yapılması gereken bir mücadeleyi yapıyoruz biz evet. aynen ee, ama sadece bunda değil e, programın başında da ifade etmeye çalıştık Bursa'nın su varlıklarını tehdit eden bir tek bu maden e, projesi değil onun dışında başka başlıklar da var siz de bunlara ilişkin yine itirazlarda dile getiriyorsunuz bu katı atık tesisi e, meselesi de var yine e, bundan ilgili de bir miktar isterseniz Murat Bey konuşalım. Yani şöyle, bu da hani geçen günlerde hani yani, yani Bursa albasından Bursa'da gündeme geldi. E biliyorsunuz hani az önce ifade ettim, evet Bursa Türkiye'nin dördüncü büyük kentidir ve elbette ki bir katı problemi vardır. Bunu kabul etmek gerekir. Hı hı. Ve e, Bursa Büyükşehir Belediyesi de e, ormanlık alana, Bursa Nilüfer ilçemizin Kayata bölgesi, ormanlık alana Bursa'nın çöp depolama ve kataltık depolama ve yapma teşhisi kurmak planlamaktadır. Hı hı, evet. Bunu planlarken ve daha doğrusu maalesef ki bizim ülkemizde yaşadığımız kentlerde kentiye o, o kentin paydaşlarına dinamiklerine sormadan oturdukları masalarda bir yerlerden artık nasıl yapıyorlarsa yani birileri kim veriyorsa bu fikirleri bunlar artık ihale usulü <gülüyor> yapıyorlar artık hani oraları hakikaten girmek istemiyorum ama yani kentliği ve paylaşmadan kent adına karar veriyor görülebiliriz. Evet. evet. E şimdi biz, biz de bu kentin sakinliğin sahibiyiz. Yani bizim bu kentte yaşıyorsak bizim gidecek başka bir şehrimiz yoksa biz buralıyorsak yaşadığımız kentte ülkeye sahip çıkmak zorundayız. Benim yaşadığım şehirde de, benim onayım alınmadan bana, benim fikrim sorulmadan bana bir bilgi verilmeden bir proje yapılıyorsa ve bu projede, bu kente zarar verecek bir ise biz de yurttaş olarak buna tepki koymak yani doğal hakkımız, anayasal hakkımız Şimdi burada ilçe belediyesine sorulmamış, muhtarlara sorulmamış, kentin dinamiklerine sorulmamış, bilgi verilmemiş. Belediye kendi kafasını planlamış hayata geçiriyor. Evet. Şimdi günde 5000 tona yakın kömür, 1300 ton kömürle yakılacak. Evet. Kentin hı. hemen hemen artık büyük bir kent olduğu için kentin dibinde 1300 ton kömür günlük termik santrale tekabül eder neredeyse. El, elbette. 5000 ton her türlü atık. Hı -hı. Her türlü bu atıkların içerisinde her şey var. Ki biliyorsunuz atık dediğiniz şey bir şey yakarsanız içinde kaç tane bileşen varsa açığa çıkar. Açığa çıkar. Hı -hı. Ve bu emisyonlarla da size bize herkese zarar verir. E şimdi biz de dedik ki bu projeyi yapamazsınız. Yapmayın dedik. Önce hani gittik belediye itiraz ettik. E, Dilekçe vermek istedik. İşte e, il genel meclisine katılmak istedik. Almadılar. Görüşlerimizi paylaşmak istedik. Almadılar. Biz de Kayapa'da çok buna karşı bir platform oluşturduk. Bursa Kayapa çöp depolama yatma teyhisi hayır platformu diye. Ve bu böyle bir mücadele istiyoruz. Bizim de burada amacımız, talebimiz şudur. Şu atıklarımız çöp değildir diyoruz. Geri dönüştürebiliriz bunlar. Hı -hı. Hem ülke ekonomisine katkısı olur hem de doğaya daha az zarar vermiş oluruz diyoruz. Elbette. Hı -hı. Yani ya kurtul mantığı çok ülkel bir mantıktır. Hı hı. Geri kalmıştır antıkta. Yine bu atık tesisi e, sunama amaçlı e, baraj bölgesinde tabii, mi? Orada tabii. yani, yani Orada hemen yani yakında Hasan Ağar ve göletleri vardı. Bunlar bu göletlerin özeli düşünüp gelecek zaman da Bursa'nın su kaynağı olarak düşünülmektedir. Yani. Evet. barajlarıdır bunlar ama su kalitesi olarak da içme suyu niteliğinde olan barajlardır bunlar. Hı hı. Evet. Evet. Ve aynı zamanda uluslararası ramsar sözleşmesiyle ko korunan ula Bart su avlasına da yakındır. bölge. Yani. Ha Aynı zamanda da bir sulak alan yani. Tabii oraya zaten... da yakındır. Oranın tampon bölgesinin azıcık dışında kalır. Evet şimdi yani, ramsar bölgesi. Ama yeraltı sularıyla Hı. her an orayı da kirletebilir. Evet Hı -hı. yani bu aslında uluslararası söz sözleşmelerle de korunması gereken bir yer. Tabii. ve Zaten Türkiye'de topu topu 14, 14. tane ramsar Hı. alanı var. Sanki böyle çok miktardaymış gibi onu da korumayı bile beceremiyorlar maalesef. Ama evet. insanlar da bayağı tepkili ve hani ilginç bir eylem yapmışlar. Onu da dile getirelim biraz. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde aklı olan delirir diye bir sloganla yola çıkmışlar. Hatta böyle işte yeşil alan istemiyoruz. Her yere çöplük istiyoruz. Kahrolsun parklar yeşil alanlar diye dövizlerle evet. e, <gülüyor> meydana çıkmışlar. Bu da çok ilginç bir eylemdi. Yani, çeşitli etkinlikler yapıldı. Faaliyetler, evet. tepkiler dile getirildi. Bütün kentte bu tepkiler ifade edildi. Ve dediğim gibi yani siz kentte, kentteye sormadan bir proje yaparsanız bizim gibi kurum ve kuruluşlarda bu projeyi bütün detaylarıyla, kamuyla pay, paylaşırsa e, evet. Kesti de haklı olarak en doğal tepkisini protesto etme tepkisini koyar. Evet. Bugün, bu, bu, bu süreçte bunlar oldu tabii. Yani Kayapa'da ve bölge çevresinde. Tabii biz de bizler orada platform olarak bütün bölgelerde toplantılar yaptık. halkı bilgilendirme toplantıları yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Çeşitli etkinlikler yaptık. İşte Kayapa'da bir halk bilgilendirme toplantısı yaptık. 2000, 2500 civarı yurttaş katıldı bölgede. Ağrıpta kadın evet. yurttaşlar katıldı. Ve bu sürece güzel olan şey var. Kadın yurttaşlarımız daha çok sayıp çıkıyor. Biz evet. dinleniyoruz ki yani kadın yurttaş kadın e, hemşehrilerimiz, yurttaşlarımızın bu sürece sahip çıktığı sürece de kimisi orada ve orada ve Bursa'nın herhangi bir yerinde, Bursa'ya zarar verecek herhangi bir faaliyeti yapamaz. Çünkü biz daha önceki deneyimlerimizde bunu gördük. Evet. Evet, kadınlar bir şey sahip çıksınlar. Doğru, do, neyin yanlış, neyin doğru olduğunu güzelce ifade etsinler. Yani o, o yanlış olanı yaptırmak, doğru olanı yaptırdılar. Yani bunu gördük. Hem Bursa'da hem Türkiye'nin çeşitli yerlerinde sizler de takip ediyorsunuz. Bu anlamda böyle de elimiz güçlü alanda. Kadın dernekleri özellikle, bölgenin kadın dernekleri işin içerisinde e Biz de onlarla birlikte hareket ediyoruz. İşte onlarla birlikte e, bir dayanışma platformu içerisinde yürütüyoruz bu mücadeleyi. İnanıyoruz ki az önce de ifade ettiğim gibi bu faaliyeti de bölgemize yaptırmayacağız. Çünkü haklıyız. Yani, hmm. yani bilimsel olarak bu işin yanlış olduğunu bilim insanlarıyla yapmış olduğumuz toplantılar, almış olduğumuz raporlarda göstermektedir. Çünkü artık yakma bir ilkeliktir. dünya Dünyanın hiçbir yerine kabul gören bir tercih evet. değil bir yakma işi. Yak kurtulmanızı yanlış bir mantıktır. Artık atıklarımız çöp değildir. Bunları geri dönüştürmek zorundayız. Hem ülke ekonomisi açısından hem de doğaya daha az zarar vermek için bunu yapıp bu bir zorunluluk aslında. Tercih meselesi zorunluluk halindeyiz. Zorunluluk işidir bu. Biz evet. de hem ülke ekonomisi açısından hem Bursa ülkemize doğasına yapılacak bu zarara müsaade etmeyeceğiz bölgemizde. O nedenle de itirazlarımızı yaptık. Yakın bir saatte de davamızı açacağız. Hı. İnanıyoruz ki bu faaliyette bursayı yaptırmış. Çok güzel. Biz de takipçisi olacağız bu mesele. Ee, Murat Bey, şimdi bir yandan e, su varlıkları e, daha fazla kirleyen kirletici nitelikte projeler e, hayat buldurulmaya çalışılıyor e, bölgede. Bir yandan da şunu da biliyoruz. İşte suyun fiyatı her geçen gün artıyor. Bursa'da Ve gerekçi olarak da hani e, Bursa'daki vatandaşlar temiz e, su e, içiyorlar, kaliteli su içiyorlar. E, bunu e, getirebilmenin bir maliyeti var deniyor. E, çok çelişkili bir durum. Çünkü e, bu maliyet unsurunu arttırıcı, kirletici projelere de aynı makamlar <gülüyor> e, onay verir durumda. Ama e, biz e, geçtiğimiz aylarda, e, 2016'nın başında böyle değil. ufak bir araştırma yapmıştık. Türkiye'nin dört büyük şehrinin e, su fiyatlarını karşılaştıran bir tablo hazırlamıştık. E, Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir. Bursa e, en, pahalısı bir yok, en pahalısı değil ama Bursa da çok pahalı. E, şehirlerden bir tanesi. E, atık su bedeli, e, bakım bedeli, katı evet. atık toplama bedeli gibi. Ee, bir sürü e, maliyet unsurlarını Bursalıların faturalarına eklediğini görüyoruz bukinin evet. ee, ve cidden e, Hani uluslararası standartlara bakacak olursak e, Bursalılar e, biz İstanbullar gibi aynı e, Suya çok fazla çok para fazla ödüyorlar. Çok fazla para yani. ödüyorlar. Hani bunu biz demiyoruz. Bu böyle hani bizim kendi fikrimiz değil. Gerçekten de Birleşmiş Milletler'in belirlediği bir şey var. Onun Hı -hı. çok çok üzerinde bir para olduğu Hı -hı. için bütçeyle kıyasladığınızda Hı -hı. çok pahalı kategorisine giriyor. Evet. Bursa'da Bursa'daki öyle. Bursa'daki su. Giriyor. Ama bir yandan da daha pahalı olabilmesi için bir sürü kirletici proje gündeme geliyor. Ya evet. şimdi su en temel yaşam hakkıdır. Yani bunu biliyorsunuz. Yani e, suyun hatt ücretli hale getirilmesi aslında sosyal devlet anlayışıyla aykırıdır yani. Çünkü hani e, bir damla suyun oluştu, oluşabilmesi için hiçbir devletin, hiçbir yerel yönetimin, hiçbir şirketin, hiçbir sermaye grubunun bir katkısı yoktur. Hı hı. Ya, bu doğanın bütün canlılara armağanıdır yani bu böyle. Ama siz suyu ticari bir metal olarak görürsünüz ve suyu eşit bir şekilde dağsından yana değil de bunu ticarileştirirseniz. Su zengini bir Bursa'da ve siz bunu en pahalı e, şehirlerden biri olarak e, hani saç, açıdan ifade ettiniz. Hakikaten ben de takip edemiyorum. Şu an kaçmış olduğu, ne oldu? Her her faturada başka bir şey Hı -hı. geliyor Bursa kamuoyunda da bu ciddi bir şekilde yer alıyor. Bu artık hani yerel yönetimlerin bunu bir hizmet olarak değil de e, ticareleştirip para kazandığı bir alana yani. çevirdiler bu işi. Yani Hı -hı. çeşmeden akan su kullandığımız su. Artık ticari bir faaliyet haline geldi. Buradan hani anlayış olarak yani yapmış olduğunuz bu sosyal hizmetten kar elde etmek zorunda değilsiniz. Kaliteli ve güvenilir, sağlıklı, temiz bir suyu yurttaşa eriştirmek her yerel yönetimin, her, her devletin temel görevidir. Anayasal yani. görevdir bu yani. Evet. Şimdi siz bu görevi yerine getirirken ki birçok yerde bunu yerine getirememektedirler. Bu Bursa şanslı şehirlerden bir tanesidir bu anlamda. Hani burada bilir, yani, şanslı e, ama bilir, şimdilik bu, şanslı. yani. Evet burada <gülüyor> evet, hemen şeyi değil. söyleyelim. Bu su varlıkları açısından zengin olmasından dolayı. E, ama bu yakın bir zamanda böyle bir imkan ortadan kalkarsa evet. e, bu şansı da kaybedecek. Kaybetmesi için de elinden geleni yapıyor şu anda bütün evet. e, yerel yönetimler gibi Bursa Yerel Yönetimi'de. Evet. De. evet. Yani e, şöyle yani, Tabi yani buradan şu, şuraya da girmek lazım Yani şimdi bir Bursa'da su Su var evet yani niye var Çünkü Bursa sıkkın Uludağ Uludağ'a dayanmış bir kenttir evet. Bursa'daki her bir damla suyun kaynağı Uludağ'dır hı hı. Yani su zenginliğimizin başlıca kaynağı Uludağ'dır Ama bu aynı zamanda Tabi şu biraz sonraki bir vakit Bursa konuşuruz ama Aslında çok, çok az, az vakitimiz var Toparlamamız gerekiyor var. maalesef Evet e, e, su kirliliği, yani bu var olan suların büyük bir bölümünü kullanamamaktayız. Çünkü su kirliliği diğer kentler, bütün gelişmiş şehirlerde olduğu gibi aynı sıkıntı yüzde yaşıyoruz. Hı -hı. Bursa şehir merkezinde var olan bütün su kaynakları kirlidir. Evet. Ve içilemeyen içileme, hatta da tarımda bile kullanılmaz derecede kirlidir yani. Evet. Ama bizim çeşmemizden akan su az önce bahsettiğim, bahsettiğim, bahsettiğim yani program başında da bahsettiğimiz ee, Araç Şelalesi'nden, Doğa, Uludağ'dan gelen, Araç Şelalesi'nden gelen, Şoketemiz, Soğukpanar, o bölgeden gelen Mülferçayı'dır. Mülferçayı'nın doğduğu nokta orasıdır. Barajlarımızı doldurur ama Bursa'ya girdiği andan itibaren artık bırakın içilebilirliği, bırakın tarımda kullanılabilirliği çok ciddi bir şekilde çevreye, doğaya, yaşama tetiz vermektedir. E i̇çinde hiçbir şekilde canlı organizma yaşamamaktadır. Yani su kuşları, evet. su hı hı. E, su canlıları ve hiçbir yoktur. E böyle bir sorun da var Bursa'nın. Yani şimdi bu bu iski, hali hani, hazırda bu iski, böyle bir sorunu sağlıca, var. Evet. Reseiren karşılığında e, temiz su elde etmek açısından bakınca Uğur de temiz su veriyor. Tam onu onu baraja toplayıp. E, belli aşamalardan sonra fon paletense ve veriyorsunuz. Bu başarıdır. İyi bir şeydir. Bursa'da çeşitlenebilmek eee ciddi bir başarıdır. Bu alanda da biz belediyemizi, bu tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Başarılı bir çalışma yaptıklar ama ama bunun devamının gelmesi kaydırdı. gerekiyor ya, herhalde. Çünkü bu projeler hayata geçerse Murat Bey e, öyle olacak gibi görünmüyor. Her şey tersine dönecek. Hem de büyük bir hızla. Programımızın sonuna geliyoruz. E, toparlamak zorundayız maalesef. Son bir iki cümle alalım sizden. Evet. Vallahi son şu konu çok dağıldı biraz evet. ama yani. Evet çünkü ee, konu zaten, çok büyük haklısınız o konuda. Su kenti yani şeye değinemedik bir ticaretleştirmesine aynı şekilde Uludağ yani sizlerin İstanbul'da Ankara'da. Evet hepsini Ankara'da, konuşamayacağız maalesef. Peç kişilerden içtiğiniz suların evet. büyük bir bölümü. Uludağ. Uludağ milli park <gülüyor> sınırları içerisinde şirketlere peşe çektirerek doğanın yaşamının bir parçası olan suyu belli firmalara milli park sınırları içerisinde ticari faaliyet Yasak olmasına rağmen su şirketlerine bu sular hortumlanarak Hı. verilmektedir ve su ticaretleştirilmiştir. Peki çok teşekkür ediyoruz. Su hakkında bu haftalık bu kadar diyelim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Su hakkı Kar için değil, yaşam için su.